Yüzde remember all the way to 21 I used to say, will anybody in my group ever <gülüyor> 21'e gelene kadar ben şunu derdim. Benim takımda benim yaptığım bu kopyalayacak, benim yaptığım yapan bir kişi bile bulacak bir acaba? If you have at any one time in the course of your life in this business ever said those words, can you please raise your hand? Bu süreçte hiçse bir defa bu sözü söyleyen var mı arkadaşlarımız? Right? I think every single one of us said, will anybody Ever do what I do. Eminim hepimiz müslüman söylemiştir. Benim yaptığımı herhangi bir kişi acaba kopyalayacak This mı? This is why you need faith. You need belief. You need... say yes. On için inancı ve devamlılığa ihtiyacım var çünkü bir sonraki evet diyebilir. But the reality is people will only do what you do. So you got to keep doing what you do. Gerçek şu ki sizin yapma e, e, yapmaya devam edin ki siz, onlar görsünler, onlar sizi kopyalayabilsinler. And that'll be my message this week. Ve bu hafta mesajım da bu olacak. You are in complete control of the number of plans you show. And the of you bring into the kişisel sponsor ettiğiniz sayısı ve plan sayısı tamamen sizin kontrolünüz altında. So basically, if we had no more weekend except for this week today, bu uh, bu hafta sonu seminer nasıl hiç seminer olmasaydı, you could make it happen. Siz bunu baş, başlı right, eğer make doğru kişisel yapabilirsiniz. But the question is, what if your downline is duplicating you exactly? Would you be happy? Ya sizin alkolünüz e, kopyalıyor olsaydı mutlu olur muydunuz? Glenda Leonard said once to me, when you point a finger, you have three pointing back at you. Glenda Leonard bir defasında parmağı birine gösterdiğinde üç tanesi sana geri gösterir. In the end, we just have to take responsibility and do it ourselves. E, sonunda sorumluluğu el alıp bizim yapmamız gerekiyor. And you'll find people will follow you. Remember, we didn't have momentum for a long time in Australia because we were focusing on international. Hatırlayın, Avustralya'da bizim fazla bir momentumımız yoktu çünkü uluslararası boyutta on Some people chose to retire. Bazıları emekli olma kararı verdi. And enjoy their life at their pin level. Ee, bulundukları seviyede hayatlarının tadını çıkarmak istediler. And I love pointing out those people because that's freedom. Ben bu insanları göstermeyi seviyorum çünkü özgürlüktür. Bu ve özgürlüğün simgesi. Other diamonds in Australia? Ee, diğer elmaslar Avustralya'da. And some emeralds like Guy Wilson. Bazı zümrütler Guy Wilson gibi. They to go out and be Onlar aktif olma ve ilerle eşi büyütme karar verdiler. That's the beauty of this business. İşte bu işin diğer güzel tarafı da bu. If you want to work hard, you can really focus and work hard. Eğer sıkı çalışmak istiyorsan odaklanıp sıkı çalışabilirsin. But you're not always going to do that. Ama her zaman bunu yapmak durumunda da değilsin. There's going to be periods in your life in this business where you have intense focus. Bu işin sürecinde yoğun odaklandığınız süreçler olacak. And there's going be other periods where you're not going to be doing a lot. Fazla bir şey yapmadığınız süreçler de olacak bu işin içinde. The most important thing is to identify those people in your business who are ready. Hazır olan e, insanları e, tanıyabilmek bu işte önemli. You, Eğer Sizin al konu sizden daha heyecanlıysa Onları bir üst e, sıranızdaki aktif kişiyle bağlandırın, you know, bağlantı kurdurun. 29, business, 29 seneden beri bu işin içindeyim. I have some really, really animals that do plans a month. Canavarlar var benim takımda, 30 plan gösteren. And I also have some people, some emeralds bazı zümrütlerim var. That have never done more than eight plans ever in their life. Hayatlarında 8 plandan fazla hiç plan göstermeyenler de var. But I love them too. Onları da seviyorum. Because have value in different ways. Çünkü onların kattığı değer farklı. So if we look at this room, part of a big family. Büyük bir ailenin bir parçası olarak bakarsak bu odaya. And everyone has value. Her birinizin farklı değerler getiriyoruz. And everybody has their time to shine. Herkesin parlamak için zamanları var. And a rising tide lifts all ships. Ve gel git geldiği zaman bütün gemileri and yükseltir. I believe this is going business in Turkey. I 100% believe it in my heart. It's going to double. Yüzde yüz kalbimden inanıyorum ki Türkiye'deki iş ikiye katlayacak. But it all depends on what you're thinking and what you're speaking. Ne düşündüğünüz ve ne konuştuğunuzla bağlantılı. So how do we create the energy? Enerjiyi nasıl sağlayacağız? You know, your are be at you guys. Takım e, arkadaşlarınız yarın size bakacaklar. Türkleri en sevdiğim yönü enerji dolusunuz. But what I want you to do is make sure you focus the energy on the right things. E, sizden istediğim enerjinizi doğru yöne doğru odaklanmanız. Turkish people have got fire, right? Türkler, Türkler, çok, fire. Çok, Türkler çok ateşlidir. You could take anyone. Hangi ülkeden birini getirsen bu odaya koyarsan Türkler çok ateşli insanlar derler. Fire can be good and fire can be bad. Ateş iyi de olabilir kötü de olabilir. <gülüyor> If you focus it in the right direction you can have amazing energy. Eğer doğru yöne endeksleyebilirsen inanılmaz bir enerji sağlarsın. So I use the word energy in the English language. Enerjinin İngilizce açıklamasını kullandım. And I burada. use E N E R G Y. That's how you spell energy in English. It doesn't always translate into Turkish. Türkçe çevirmese bile işte harfleri kullandım. But I thought what can you do? What can you be responsible for? Siz neye sorumluluk, e, neyin sorumluluğunu ele alabilirsiniz? And when I say what can you be responsible for? Neyin sorumluluğunu ele alabilirsiniz dediğimde, I mean each individual person. You can be responsible for your group. Siz kendi grubunuz için sorumluluğu ele alabilirsiniz. It's not what these guys do. Bu ön sıradaki liderlerin ne yaptığıyla bağlantılı değil. But what are you bring to your group? Siz kendi grubunuzda nasıl bir enerji getireceksiniz? You've all got here this Her birinizin bu hafta sonu seminerinde arkadaşlara gelecek. And at you. Ve onlar size bakacaklar. You're the you're club. Siz onların lider kulübü ve üst hatı sponsorusunuz. They be you. Onlar sizin yerinizde olmak Or istiyorlar. Veyahut e, da GLK istiyorlar. Eğer benim e, GLK'larım ve lider kulübü They hate being leaders club. Onlar lider kulübü olmaktan nefret ediyorlar. They look, they're sick of being ELC. G <gülüyor> GLK olmaktan bıkmış durumdalar. But you know that's such an important level. Ama bu çok önemli bir seviye olduğunu When, e, göz ardı etmeyin. Look at the platinum's here. Let's see alabilir miyim? Platin mi? Platini. Platini. Onları ayağa you onları up kaldıralım. me platinum? Beautiful, beautiful. Let's see the um, I I I? I you stand up for me platinum? Can see the Congratulations. You Tevbitler. have downline platinums. Al kollarınızda platinleriniz var. You've actually duplicated yourself. Kendinizi kopyaladınız. Not only have you gone platinum, but you have two platinums. Sadece platin olmanız, iki platininiz Can var. Can see emeralds? Zümrütleri görebilir miyim? These people are emeralds. Bunlar Zümrüt. And the founders emeralds. Let's see the founders emeralds joining them. They did it. Yaptılar. Bunların bazıları da people Paris'e gidenler Paris e ayakta görebiliyor some of you went to Paris. Beautiful Paris. Harika Paris. All expenses paid. Bütün masraflar ödendi. Eiffel Tower. Eiffel Kulesi. Look at these people. they went on the free holiday. Bedava seyahati gittiler. Here in Turkey, they made it. Türkiye'deler ve başardılar. Is it possible you can make it? Acaba siz de yapabilir misiniz? That's all I needed when I was building the business. Benim için bir, bir, birkaç kişinin yapması yeterliydi. I look at that Amagram, the magazine that Amway put out. dergisini göz atardım hep. And I think If those platnums were front line to me, I'd be a diamond. Şöyle düşün, bu platinlerin benim ön kolu olsaydı ben elmas olurdum. I used to play these stupid games with myself. bu saçma sapan oyunları oynardım. Bu saçma oyunları siz oynuyor musunuz? Düşünceleriniz. Like I used to think about it all the time. Ben hep böyle düşünüyordum. Because I was platinum for so long. Çok uzun zaman platin kaldığım için. I thought, will anybody ever build the business? Acaba herhangi bir işi kuracak mı diye But düşünürdüm. But got to keep going. Ama devam etmelisiniz. Whatever you believe is true. Neye inanırsanız o gerçektir. So you've got to think about creating the energy, the excitement. Enerjiyi sağlamak için heyecan gerektiriyor. I have N for no cross lining. Ne e, cross, no cross lining, cross Working your sponsorship. Kendi e, takımınızın içinde çalışmak. In Australia we have a big country. Avustralya büyük bir ülkedir. Turkey's a big country. Would you Türk, say Suha? Turkey's a big country. Türkiye büyük bir ülke. Yeah? Is yeah. it as big as Australia? Not quite. No. No. One ninth. no, one ninth. One ninth. So in Australia we have a business preview up in Cairns, which uh, one of my Platinums runs. Cairns, Platinums. Kuzey'de uh, bu arada Türkiye'nin dokuz misli büyüklüğünde Australia. And then we have them in Brisbane and Brisbane Gold Coast. Var. And then no, we have Gold them Coast. in Sydney. Sydney, We have them at Perth, which Perth is right across the country. How many hours to get to Perth? Four and a half hours by plane. What country would you be in? You'd be in Greece, you'd be in four and a half hours, you'd be in Spain, you'd be in Paris, you'd be in Europe, It'd right? In the middle of the ocean.